Büyü var mıdır dedi hocam. Kur'an-ı Kerim'de büyü geçiyor mu? Buna inanmalı mıyız? Nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz? Yani büyü yapılır belki. Dini anlamda veya diyelim ki dinimizde yasak olmasına rağmen birçok şey yapıldığı gibi büyü de yapılır. Ama din kesinlikle ne yapmıştır? Büyüyü yasaklamıştır. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de sihir Değil mi? Büyü hadislerde falan yasaklandığına dair birçok şey bulabiliriz. Fakat e, bunu yapmanın e, haram olduğu gibi yaptırmanın, buna inanmanın da yasak olduğunu, yani dinimizce inanmamamız gerektiğini bilmemiz lazım. Evet. evet. Peki bize büyü yapıldığını Buyur. biliyoruz mesela hocam. Bunun çözümü noktasında e, ne yapmalıyız, nasıl, nasıl bir yol izlemeliyiz? Evet. Yani büyü yapıldığını nereden biliyoruz diye düşünüyorum. Ben. Ya da öyle. Evet. Yani bazı şeyler var ki e, insanlar hayatına, hayatında karşılaştığı bazı olumsuz şeyleri büyüye, sihre bağlarlar. Evet. Bana büyü yapıldı galiba da bu onun için benim İşlerim başıma geldi. İşlerim rast gitmeyince falan değil mi? E, bazen bu olumsuzluklar kişinin kendi ihmallerinin veya kusurlarının sonucudur. Fakat o kusurlardan, o ihmallerden mütevellit bu hadise başına gelmiş bunu bilmez. Ama der ki bana büyü yapıldı da acaba dur büyü mü e, yapıldı? Dur büyüyü bozdurmak için birilerini arayayım. İnanın şu anda siz de ben de elhamdülillah yani büyünün e, büyünün haram olduğunu yasak olduğunu bilen bir insanlar olarak ne yapalım isterseniz deneyelim. Bu işin e, daha doğrusu e, uğraşanlarıyla muhatap olalım. Diyelim ki bizde büyü mü var diye sorsak kesinlikle bizde büyü olduğunu bozdurmamız veya büyüyü Ondan sonra yok etmemiz konusunda şunlar şunlar yapılması gerektiğini bize söylerler. Evet. E zaten buna inandığımız anda zaten biz ne yapmış oluyoruz? İster istemez o şeyin eline düşmüş oluyoruz. Ağa düşmüş oluyoruz. Onun için biz Müslümanların büyünün dinimizde kesinlikle haram olduğunu, yasak olduğunu, buna inanmamızın Allah istemedikçe hiç kimsenin ondan sonra hiçbir şeyden kimsenin kimseye zarar veremeyeceğini, Kimseden kimseye Allah istemedikçe bir zarar ulaşmayacağını bilirsek, bu inançlı olursak o zaman ne yaparız? Birçok şeyi üstesinden gelebiliriz.